diye Türkçe tercüme edilebilecek bu isimdeki hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. <gülüyor> Bildiğiniz üzere edep, adab bahsine geçmiştik. Bu haftaki konumuz ba'bu's tihabil tebsir ve tehni'ati bil hayr müjde vermek. insanları hayırla tebrik etmek ve bunun müstahap oluşu babı. Bu çok önemli bir edep, çok önemli bir ahlak. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tebshir diye dediğimiz müjdeleme ifadesini iki şey için kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade iki şey için geçiyor. Birincisi, güzel şeylerin insanı mutlu eden şeylerin haber verilmesi anlamında bazı ayetlerde kullanılıyor. Dünya veya ahiretle ilgili hususlarda. İşte Meryem aleyhisselama İsa'nın müjdelenmesi İbrahim aleyhisselama İshak ve İsmail'in müjdelenmesi gibi dünya ile ilgili hususlarda müjdeleme ifadesi kullanıldığı gibi ahiretle alakalı hususlarda da güzel haberlerin verilmesine allah Teala müjdeleme olarak haber veriyor. Diyor ki اَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا İman edip salih amel işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetleri müjdele. Bu bizim Türkçede de kendi kullandığımız dilde de alışa geldiğimiz bir mana, müjdeleme ifadesi. Ancak Arapçada bir de hoşa gitmeyen insanın hoşuna gitmeyen, insanı korkutan şeyler için de ne yapılabiliyor? müjdeleme ifadesi kullanılabiliyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Febeşşirhum bir azap elim. Onları elim acı verici bir bile. ile vekulem müjdele. Demek ki müjdelemek Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde de bu şekilde İnsanı mutlu edecek, hoşuna gidecek şeylerle müjdelemek ifadesi olarak kullanıldığı gibi insanı korkutan, insanın hoşuna gitmeyen şeylerle de müjdelenmesi, ifadesi kullanılabiliyor. İmam Nebebi Rahimahullah burada, bizlere müjdelemekle alakalı, bu hususla alakalı bazı ayetler zikretmiş. Zümer suresindeki ilk ayette allah Teala buyuruyor ki Febeşşir Aleykumusselam Febeşşir, müjdele İbâdillezîne yestemîûne l-kavle feyettebiûne ahsene Sözü dinleyen Allah-u Teala'nın ayetlerini dinleyen ve bu en güzel Allah Teala'nın ayetlerine uyanlara ne yap? Müjde ver. Demek ki bizler Müslümanlar olarak Allah'a iman edenler olarak bu edebi de ne yapmamız gerekiyor, öğrenmemiz, takınmamız gerekiyor. Kimileri vardır ki sürekli kötü haberler getirirler. insanlara mutlu etmeyecek, insanları üzecek şeylerle onlara yaklaşırlar. Ancak güzel olan nedir? Müjdelemektir. Müjdeyle yaklaşmaktır. Tabii yerinde olursa bu da. Yine İmam Nevi burada bize allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tebşir anlamında yani müjdeleme anlamında, buşra anlamındaki ayetleri zikrediyor. Yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve rızvanin ve cennatin lehum fiha naimun mukîm Rableri onları, o iman edenleri, o salih kimselerin müjdeler. Yani allah Teala bizlere müjde veriyor. Bizleri mutlu edecek haberler veriyor. Neyle? Neyle? Rahmetiyle, bir rahmetin minhu. Ve rıdvanin, rızasıyla müjdeler. Ve cennatin lehum fiha naîmun mukîm. Kendilerine sürekli devam ede gelen nimetlerin olduğu cennetleri allah Teala ne haber bizlere? Müjdeler. Bu cennetler öyle yerlerdir ki allah Teala'nın bizim müjdelediği cennetler, gözün görmediği, kulağın duymadığı, insanın aklından geçmeyen şeyler oradadır dünyada insanın aklından geçmediği, geçemeyeceği güzellikte nimetleri allah Teala bizler için ne yapmaktadır? Müjdelemektedir. Yine allah Teala diyor ki Fussulet Suresinde Ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adun Size vaad olunan cenneti ne yapın? Haydi müjdeleyin. Onun için bu ifadeler Ebşirû <gülüyor> ifadesi gibi Febeşşir <gülüyor> ifadesi gibi ifadeler bugün Arapçaya da girmiş. Mesela bugün Arapça konuşurken, karşınızdaki bir araba bir haber verdiğiniz zaman, ondan bir şey talep ettiğiniz zaman onayını ifade eden şu ifadeyi kullanır. Ne der? Epsir. Evet. Yani müjdele. Hani baş üstüne diye de belki Türkçe'ye direkt tercüme edilebilir ama ne olmuş? Bu dile daha yansımış. Mesela dersin ki ya, işte yarın mesela arkadaşın mesela Türkiye'de desen ki ya araban lazım. Birkaç saatlik arabanı verir misin? Bir Arap ne der sana bunun karşında? Epşir. Yani müjdeler olsun. Tamam. Ne olmuş? Bu Arap diline dahi yansımış. Çünkü yani dil Kur'an-ı Kerim'le yaşayan bir dil Arapça. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle yaşayan bir dil. Onun için dil ne yapıyor? Bazı özelliklerini korumaya devam ediyor. Yani Arapçada bir insana seni seviyorum demek bir erkeğe, bir erkek arkadaşına, bir Müslüman kardeşine seni seviyorum demek çok normal. Ama... Türkçe öyle bir dil haline gelmiş ki, değil mi? Yani artık insanın bu kardeşine olan sevgisini ifade etmesi ne olmuş? Yanlış anlaşılır olmuş veyahut da ayıp karşılanır olmuş. Veyahut da insanlar bu duygulardan uzak yaşar hale gelmişler. Diyor ki allah Teala İbrahim Aleyhisselam ile alakalı وَلَقَدْ rusuluna İbrahim bil بِالْبُشْفُرَى Bizim hatırlarsanız geçen haftaki derslerimize İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliğinden bahsetmiştik, değil mi? Yani misafirler ona melekler geliyor. İbrahim Aleyhisselam onları tanımıyor. Tanımadıkları bir şekilde geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam koşa koşa ne yapıyor? Bir tane ne getiriyor onlara? Encil, Buzağı. Onun misafirperverliği. Diyor ki yani misafirperverliğin en güzel örneği kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Eti taze olan, eti yumuşak olan bir buzağı getiriyor koşa koşa. E diyor ki alimler bütün bir buzağı getiriyor. Orasını burasını kesmeden bir encilin haniz, bir encilin haniz pişmiş, taşta pişiriyor onu bir de. Etin en tatlı bir şekilde piştiği, böyle e, taşlar ısıtılıyor, alttan yakıyor. O taşın üzerinde, ateşe değmeden sıcak taşın üzerinde pişiriyor İbrahim Aleyhisselam. İşte bu melekler İbrahim Aleyhisselam'a ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Birisi Hecir Suresi 53. ayette, birisi de Saffat Suresi 101'de. allah Teala diyor ki, İnna nubeshuruke bi gulamin halim. Başka bir yerde diyor ki: "Febeshirnahu bi gulamin İnna nubeshuruke bi gulamin alim. Tebeshirnahu bi gulamin halim. Alim ve halim. Biz ona alim, bilgi sahibi, bilen bir çocuk müjdeledik. Başka bir yerde diyor ki: "Biz ona halim. Hilim sahibi, yumuşak huylu bir çocuk müjdeledik. Bunların birisi kim? İsmail. İsmail. Birisi İshak. Halim olan kim? İshak. Halim olan İsmail. Babasına rüyada görmüş babası onu. Seni diyor ne yapıyorum? <gülüyor> Keserken görüyorum. Ne diyor İsmail aleyhisselam? Ya ebeti ifal ma umar. Babacığım sana emrolunanı yap. Yani hilim sıfatının zirvesi. Niye ben? Niye kesmek? Niye allah Teala böyle bir şey ister? Yok. Ya ebeti if'al ma tu'umar. Ey babacım sana emrolunanı ne yap yap. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan yani iki çocuk müjdelenmiş. İbrahim Aleyhisselam iki çocuk müjdeleniyor Kur'an-ı Kerim'de. İshak ve kim? İsmail. İshak, İsrail oğullarının atası. Çünkü İshak'ın zürriyetinden kim geliyor? Yakup. Yakup geliyor. Yakub'un adı ne? Kur'an-ı Kerim'de geçen adı aynı zamanda İsrail. İsrail. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ondan ne diye bahsediyor? İsrail. İsrail oğullarına diyor daha önceden neydi? İsrail'in haram kıldığı şeyler haramdı. Kim o İsrail? Yakub. Yakub Aleyhisselam. Yani İsrail oğullarına gelen nebilerin, peygamberlerin hepsi kimden geliyor? Sakın soyundan geliyor bakımdan İbrahim nedir peygamberlerin atası niye çünkü bizim peygamberimiz olan ve İsmail'in soyundan tek peygamber olan ve peygamberlerin sonuncusu olan ve Arapların atası olan İsmail'in soyundan geliyor peygamber Aleyhisselam. İşte Allah Teala Kur'an Kerim'de biz ona ne yaptı diyor bir ayette. İna nubeşiruk biğulam in alim, fəbeshrnnahu biğulam halim. Tabi İbrahim Aleyhisselamın hanımı Allah Teala. Bize bahsediyor Hud suresi 71. ayette. Diyor ki, فَمْرَأَتُوا <gülüyor> قَائِمَتُونَ Müjde gelince, Hacer'e ayakta duruyor. فَضَحِكَتْ <gülüyor> Allah-u Teala onun halinden bahsediyor bize. Diyor ki ne yaptı İbrahim'in hanımı? فَضَحِكَتْ <gülüyor> Güldü, gülümsedi. Başka bir ayette Allah-u Teala diyor ki, فَاَقْبَلَتِمْ رَأَتُوا fi صَرَّةٍ Çığlıkla koşa koşa geldi diyor. Çığlık atarak hanım geliyor müjdeyi duyunca. fasakkat yüzüne ne yapıyor? Vuruyor. Diyor ki, bakalat acı uzun yani kısır, yaşlı bir kadın. Onun çocuğu mu olacak? Yani müjde gelmiş. Acı bunun ne yapıyor şaşkınlığını ifade ediyor. İşte bu ayette diyor ki Febeşerneha İshak ve min vera Yaqub. Biz ne yaptık? İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da kimin müjdeledik? Yakup'u. Ama Yakup kimin oğlu? İshak'ın. Yani ayette baktığınız zaman, direkt Türkçesinden okuduğunuz zaman veyahut da direkt moda mot tercüme ettiğiniz zaman Yakup'un da İbrahim'e verildiğini ne yapabilirsiniz? Zannedebilirsiniz. Ama Yakup kimin soyundan geliyor? İshak'ın soyundan geliyor. Tanada <gülüyor> tur melekati وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى برض الله taala ne yapıyor? Yahya'yı müjdelediğini müjde haber veriyor. Aynı şekilde diğer ayette de Meryem'e ne yapıyor? Mesih'i, İsa'yı müjdeledik. Melekler ne yaptı diyor? Haber verdi. dedi ki inna Allah yu'bşiruki. Allah taala sana müjdeliyor ey Meryem. Demek ki arkadaşlar bu Araplarda da dediğimiz gibi dile yansımış. Hayata da yansımış. Bize de yani bu güzel ahlak olması lazım, edep olması lazım, edep bahsini, bahsini okuyoruz. Yani müjde vermek güzel bir şey. Müjde vermek allah Teala'nın rasullerinin, elçilerinin sünneti. İnsanlarda yapmak müjde vermek. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam da az sonra hadislerde gelecek İmam-ı Bakın Rahimahullah. Yani bizlere ne yapıyor? Ee, bir konuda aynı başlık altında ayetler ve hadisler naklediyor, hadisler zikrediyor. Burada da Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ashabına ve ümmetine olan bazı müjdeler var. Şimdi onları okuyalım. Öncelikle ilk hadis İmam Bukhari'nin ve Müslim'in ittifakıyla rivayet ettik hadislerden. An Ebi İbrahim ve yukal Ebu Muhammed ve yukal Ebu Muaviye. Abdillah ibn Ebi Evfa radiyallahu anhu. Anne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme beşşara Hatice'de radiyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hanımı Hatice'yi müjdeledi. Neyle? Bir beytin fil cenne. Cennetteki bir evle, bir sarayla müjdeledi min kasab. Bu ev neyden yapılmış arkadaşlar? Min kasabin. Hayır. Arapçası kamış, evet. <gülüyor> ama tabii yani bu hadisteki o değil. Kamış'tan ev olmaz yani. <gülüyor> Sazlık evi olur ama. Kasap şey, evet. şey. diyor ki ilim ehli. El-lu'lu. İnci. Yani İnci'den yapılmış bir ev. Ne diyor? <gülüyor> La sakabâ fîhî ve lâ nasab. Orada o evde ne gürültü var. Ne yorgunluk var. Yani öyle bir ev. Ve Allah Teala ne yapıyor? Peygamber aracılığıyla Hazreti Hatice'ye Hatice, Hatice Radıyallahu Anh'a bunu müjde ettiriyor. Evet, ikinci hadis Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki: "Annem tövazza fi beytihi, thumma kharaja fekāla le'al limenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vel ekuna annahu yawmi haza." Diyor ki Ebu Muaviye, Ebu Musa el-Eş'ari Bugün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gezeceğim. Onunla beraber olacağım. Yani ashab ne yapıyor? Biliyorsunuz Hazreti Ömer mesela gelmiş avali denilen bugünkü baki mezarlığının olduğu oranın arka tarafı olan bölgeye Medine'den Mekke'den göç etmiş. Ne yapıyor? Orada Ömer radıyolan kardeşiyle Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde kardeş yapıyor insanları. Ne yapıyor? Bir gün ben inerdim. Ertesi gün diyor kim inerdi? Arkadaşım inerdi. Ne yapardık? Diyor nöbetleşe mescide inerdik. Medine'nin göbeğine inerdik. O gün ben aldığım ilmi ne abardım diyor. Arkadaşıma getirirdim. Benim diyor evde kaldığım, tarlada kaldığım, işimde kaldığım gün arkadaşım giderdi ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ilim getirirdi. Hadis getirirdi. Dini getirirdi yani. Yani ashabı düşünüyor musunuz? Ne yapıyorlar? Bakın Ebu Musa aleyhi diyor ki bugün diyor lazımnâ <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve olakunenne me'hu yevmi Bugün Resulullah'la geçireceğim günüm diyor. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yaşayan müfessiri. Hareketleri, halleri, değil mi? Bir şeyleri onaylaması, başını böyle onaylayarak sallaması, değil mi? Olur demesi bile nedir? Dindir, teşriidir. Şeriattandır, Allah'ın dinindendir. Onun için ashab bunu bildiğinden dolayı ne yapıyor? Bugün de var mesela bazı alimler var. O alimlerin kimi öğrencileri var ki işini bırakmış, gücünü bırakmış, yurdunu bırakmış, gitmiş o alemin yanına. Tamam mı? Sabah akşam ne kadar vakit bulursa onun yanında vakit geçirmeye çalışıyor. Değil mi? Niye? Çünkü ilminden istifade edecek. Onun mesela yazacağı kitapları yazmak istiyor. Ona gelen soruları tamam mı? E, dinliyor, cevaplarını dinliyor. Bununla Alimin mescitte gün içinde bir saat, iki saat okuttuğu dersini dinleyen öğrencisinin arasında ne oluyor? Elbette çok büyük, farklı oluyor. Sahabeler de ne yapıyorlar sürekli arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, beraber <gülüyor> olmak istiyorlar. Neden? Çünkü onunla yaşayarak, onunla beraber olarak ne yapıyorlar? Dini öğreniyorlar. Ve Allah'a hamdolsun, allah, hamd allah Teala'nın yani bu dini korumasının bir vesilesi de bu. Allah Teala bu dini koruyan, bu bu dini kendinden sonraki nesillere aktaran ricaller, insanlar halk etmiş, yaratmış. Onlar bu dini hafızalarında, kimileri kitaplarında yazarak korumuşlar ve nesilden nesile bunu sürekli ne yapmışlar? Aktarmışlar. Ama bu nasıl olmuş? Bunlar yurtlarından kalkıp göç ederek gününü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geçirerek onun yanında bulunarak. Diyor ki bu sahabe Feca'al الْمَسْجِدَ fesal an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem فقالوا وجهاها Diyor ki ben diyor, geldim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sordum. Nerede? Dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu yöne doğru ne yaptı? Gitti. Kale fekaraçtu ala eferihi eselu anhu. Ebu Musa diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın gittiği yöne doğru yöneldim. Ardına düştüm. Sağda solda onu soruyorum. Hani bugün de nasıl siz birisiyle buluşacaksanız veyahut da birisine yetişecekseniz ne yaparsınız sürekli? derler ki az önce gitti. Sen neredesin? Gördünüz mü? Değil mi? E bu Musa da El-Eş'ari Al Radıyallahu Anh Aleyhisselam araya araya gidiyor. Siz şimdi olayı böyle bir tahayyül edin. Olayı yaşayın. Hatta دخل بئر Öğrendi Öğrendim ki diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Eris kuyusuna gitmiş. Eris diyor ki alimler Kuba tarafında, Kubaya yakın bir yerde bir kuyu. Bugün bir hala Kubaya gidenler görürler. Oralarda hala ne var? Binalar yay yaygın olmasına rağmen hurma Bahçeleri var. Yani serinlik var. Diyor ki, elime, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, Az sonra de gelecek ayaklarını sıvamış Ayaklarını kuyuya salmış, oturuyor aleyhissalatü vesselam Sıcak çünkü hava. Yani bunu o sıcağı anlayanlar ne yapar? Yaşarlar. Mesela biz Bir hurma bahçesine gitmişiz. Oradan böyle şeylen Su basıyorlar. Hava çok sıcak. Oradan çıkan da, su da sıcak ama O sıcakta bir nimet gibi Suyosunu hemen paçalarınız direkt ne yapıyorsunuz suya giriyorsunuz. Çünkü Aleyhisselam da bir Beşer. Diyor ki: "Fecelestu inde'l-bab hatta qada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacetuhu ve Ben de içeri girmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hajetini giderdi. Abdestini aldı. "Fekumtu ileyhi feiza huwa qad calasa ala bir elis." Ben diyor yanına gittiğimde, Aleyhisselam'ın yanına girdiğimde bahçe, kuyunun yanına. O diyor ne yapmıştı? Kuyuya oturmuş, kuyunun yanına oturmuştu ve tavsata yani kuyunun çevresinde olan o duvar var ya oraya oturmuştu diyor tam ortasına oturmuş yani tam onun ortasında. o keşfe an saqih ve dalla huma fil açmış Aleyhissalatu vesselam elbisesini bileklerinden kıvırmış ayakları salmışsın içine serinliyor Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu Musa, sallamtu aleyhi summa selam verdim ve geri çekildim hemen paltır küldür. Aleyhissalatu vesselam verip ay biraz yanına oturayım yok. <gülüyor> He, bu edep. Yani ilim talebesinin hocalarıyla sahabenin peygamberle olan edebi ahlakı. Yani bunu deyince kimse şunu anlamasın. kaçların ta tasavvuf içine bulaşmış insanların hocalarını tazim niyetiyle, ibadet niyetiyle, yüceltme niyetiyle önlerinde eğilmek olarak algılamasın. Ama bu edemin ne olması lazım? Hoca öğrenci arasında ilişkilerde olması lazım. Son, Diyor ki gittim diyor kapının kenarında oturdum. Fequltu la akuna sallallahu aleyhi ve sellem el Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bevvabı. Kapısında bekçisi olacağım. Diyor ki feca Abu anhu fedafa'a al-bab. Fequltu men hadha? Bir de baktım ki diyor Ebu Bekir geldi. Radıyallahu anh. Kapıyı diyor vurdu, dedim ki diyor, ''Men haza kim?'' Ebû Bekir de diyor ki, ''Fekâle Ebû Bekir'' Çünkü bakın sahabeler, sahabeler peygamber tedrisinden, eğitimden geçmiş kişiler. Kapıyı çalıyor, Ebû Bekir diyor, ''Men haza kim bu?'' Ebû Bekir, ''Ben'' demiyor, çünkü biliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bunu bir keresinde kınıyor, kapı çalınıyor. Birisi diyor ki, ''Kim?'' Kapının arkasında ki ene, ene, ben. Aleyhisselat ve Selam da içeriden kızıyor, ene, ene diyor yani. Nedir bu ene, ene? Kimsin sen yani? Onun için bu da edebbendir, adaptandır. Zili çaldığınız zaman, kapıyı çaldığınız zaman, evinize gittiğiniz zaman, bir yere gittiğiniz zaman, kim o dendiğinde ne diyeceksiniz? Ali, Latif, İdris, değil mi? Ben yok. Mustafa Eşar diyor, kapıyı çaldı, kim o dedin? Ne diyor, Ebubekir. Değil mi? Şimdi bize garip geliyor, hani dil. Kapı çalıyorsun. Kim o? İlyas. Sanki yani bir acayip bir şey değil mi? Sesinden tanırlar diye düşünüyorsun. Bu edeptir, adeptir, ahlaktır. Fekultu alâ rislik. Diyor ki bu Musa, dur bakalım diyor. Yavaş oldun. Hoppala girme yani Allah Resulü Aleyhisselamın yanına Yavaş. Sımme zevptu. Fekultu ya Resulallah. Hâdâ Ebu Bekrim yestezinu. Direkt gittim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Dedim ki diyor, Ebu Bekir gelmiş yanına gelmek için izin istiyor Ey Allahın Resulü. Diyor ki Fakale Rasulullah sallallahu alaihi Diyor ki ona ona izin ver girsin. Ve, bil ve diyor Abu Bekir'e ney müjdele? Cenneti müjdele. Yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam la anil Hava konuşmaz. İn illa Cenneti yaratan, cennete gelecekleri yaratan Allah Teala Peygamberini ne yapıyor? müjdeyi verdiriyor. Diyor ki Ebubekir'e müjdeler. Ney müjdeler? Cenneti müjdeler. Fa hatta ve sallallahu Ebu Bekir, e müjdele? Müjdele. Bekir, sallallahu Ebu Bekir an yemini'n-nebiy sallallahu fi'l-quf ve sellem, fil, ve fil sallallahu ve, sellem, ve -sa Geri döndüm, geldim. Ebubekir'e dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana cenneti müjdeliyor ey Ebu Vekir. Dünyalar senin o sonu olur ki arkadaşlar. Değil mi yani? Cennet. Ve gelen haber hani birisi falanca rüyasında görmüş değil. Direkt Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir haber. Diyor ki Ebu Vekir girdi kuyunun yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ yanına oturdu. Diyor paçalarını sıvadı baldırına kadar. Ondan sonra ne yaptı? Ayaklarını suyun içine, kuyunun içine. O da ne yaptı? Saldı. Diyor ki Ebu Musa Eş'ari o gün peygambere kapıcılık yapan bu sahabe radıyallahu anh geri döndüm diyor kapıya. Sonra diyor, "Vaqat taraktu akhi يتوضأ و الحقوني فقلت إن Dedim ki diyor, Allah Teala birisinin hakkında hayır diliyorsa eğer şimdi onu da getirir buraya kapıya çalar. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış Kimin hakkında hayırdır yine gelir bir kimse. Şimdi kapıyı çalar dedim diyor. Ondan sonra. Feda insanun yuharri Bir de baktım bir insan diyor kapının önünde kapıyı ne yapıyor? Kapıyı oynatıyor. kapıyla kapıyı hareket ettiriyor. Fekultu <gülüyor> men Bakın Ebu Musa diyor ki men <gülüyor> hade. Kimdir bu kapıdaki? Yine cevap. Ömer Udnul Hattab Yine ben yok arkadaşlar Ben ki Ömer yani radıyallahu anh herhalde sesiyle Değil mi Tanınan bir adam Ama dediğim gibi yani Öyle düşünün ki ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını Onlar birbirlerini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde ederken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl dinlediklerini bizlere anlatırken ne diyorlar Sanki başın, başlarımızın üzerinde ne vardı? kuş. Ne demek? Yani şimdi omuzuna kuş konsa muhabbet kuşu, kafana muhabbet kuşu konsa onu kafandan kaçırmamak için ne yaparsın? Gözünü dahi kıpırdatmazsın, değil mi? Yani Aleyhisselatü Seyyid gittik diyor. Beraber ibn Azib hadisini düşünün. Bakiye diyor, bir ensardan birisini gömeceğiz. Aleyhisselatü Seyyid kabrin başına oturdu. Bize diyor nasihat, bize nasihat etmeye başladı. Bizler diyor peygamberin etrafına oturduk. Sanki kafamızda ne var gibiydi. Kuş. Yani bizim gibi değil. Biz bir hadisi okuyoruz. 10 gün sonra aynı hadisi okuyoruz. Vay be diyoruz be. Halbuki okumuşuz hadisi. Altını bile çizmişiz. Hadisin değil mi? Belki de deftere not bile almışız. Ama hadisi okumuşuz geçmişiz. asap öyle değil. Ömer İbn Khattab soruyor. Kim? Ömer İbnül Khattab. Evet. Dedim ki Ömer'e biraz bekle. izin isteyelim bakalım. Şimdi bizim... Değil mi? Bakın adaba, edebe, ahlaka bakın. Yani Ömer ki Peygamber Aleyhisselam'ın kimi kimi? Kayınpederi ya. Gelmiş kapıda durduruyor bu Musa ya. İzin vermeyebilir belki. Özel bir şey konuşabilir. Şimdi öyle bir şey yapsak biz ya adamın ayağına kadar gittik de bizi almadı değil mi? Bunlar hep İslami ahlak, İslami edeb. Diyor ki bu Musa aleyhisselatü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme girdim, selam verdim. Yine selam veriyor. Bakın. Her girişte çıkışta selam veriyor. Ebu Musa aleyhine. Girdim ve selam verdim. Az önce girmiştin sen içeri. Yine selam verdim. Ve kultu hâdâ Ömer üyese-ezhînû. Fekâ le-i'zen lehu ve beşhirhu bil cennâ. Dedim ki diyor Ömer geldi. Senden içeri girmek için izin istiyor. Diyor ki Aleyhisselam. ve sellem. İ'zen lehu ve beşhirhu bil cennet. Ona izin ver. Ne yapsın? Girsin. Ve cenneti müjdele ona. Fe cı'tu Ömer'a fekultu ezine adına ve müjdeliyork Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i cennete. Feda girdi ve oturdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıfı kıfı kıfı dedim ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sana cenneti müjdeliyor. Hazreti Ömer giriyor içeri. Diyor ki girdi ve Aleyhissalatu vesselam'ın sol tarafına oturdu. Hazreti Ebubekir sağında, Hazreti Ömer solunda. Bakın hani hatırlarsanız daha önceki derslerde de söylemiştik. Hadislere okuyun bakın. Peygamberimiz diyor ben Ebubekir ve Ömer gittik, değil mi? Sahabe anlatıyor. Peygamber benim evime geldi, yanında Ebubekir ve Ömer vardı. Dünyada hep beraberler bakın. Ve ahiretin ilk istasyonu olan ilk durağı olan berzakta da neredeler? Beraberler. Değil mi? Yani Peygamberin kabri, Hz. Ebubekir'in ve Hz. Ömer'in kabri. Yani dünyada beraber olan bu insanlar Allah Teala Erzaklı da ne yapıyor? Yan yana. Hep beraberler, birler. Daha sonra Ebu Musa diyor. Geri döndüm, oturdum. Yani, Demiyor Ebu Musa'la Tamam artık yani. iki kişi geldi. Ben de artık aradan kaynayayım, gireyim. Şuradan muhabbet ortak olayım. Yok. edep, ahlak. Yani insanlığın arkadaşlar 1400 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani ahlakın zirvesi. Değil mi? Hazreti Ömer Evine geliyor, tak tak tak bir kere vuruyor, iki vuruyor, üç vuruyor sahabe. Geri dönüyor. Hazreti Ömer diyor, niye geri dönüyorsun? Çünkü diyor Peygamberimiz üç kere izin isteyin, izin verilmesi geri dönün dedi. Bana diyor, bir getir bunu duyduğuna dair. Var mı şahit bu hadisi duyduğuna dair? O da ne yapıyor? Hazreti Ömer alıp götürüyor bir meclise. O mecliste sesleniyor, benden diyor bu hadis duyan var mı? Çıkıyor bir tanesi, evet diyor, ben duydum. Yani kapı vurmada dahi edep ahlak, İslami edep ahlak sünnete göre hareket. Şimdi insanlar bırakın kapı vurmayı, ayakkabı giymeyi ibadetlerin asılları olan günde beş defa ibadetlerin e, aslı olan e, günde beş defa kıldıkları namaz ibadetinde ondan öncesi akidelerinde, tevhidlerinde ne var? Ne Kur'an var, ne sünnet var. Kafalarına göre ne yapıyor? Dinlerini yaşıyorlar. İşte sahabe onun için sahabeydi. Kapıyı vururken bile ne var? Sünnet var. Tabi'in de öyle değil mi? Süfyan Sevri ne diyor? Başını kaşırken kaşıyabiliyorsan neyle kaşı? Eserle kaşıyan. Hadisle kaşı. Bak ara. Peygamber varsa rivayet önce sağdan kaşımış. Değil mi? Sen de önce sağdan kaşı. Taramış, Tararken önce sağdan tara. Evet. Sonra diyor ki Dedim ki diyor Ebu Musa. Allah diyor. Kimin hakkında hayır dilerse onu da buraya getirir. <gülüyor> Çünkü cennetle müceviniyor. Feca'e <gülüyor> vedelle rüceyfil Evet. فَجَا اِنْسَانٌ فَهَرَّكَ الْبَابِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ Osman i̇bn Affan Kapı diyor oynuyor Değil tekrardan. Dediğim diyor kim? من هذا? Kim kapının arkasında kim var? Diyor ki Osman i̇bn Affan. Peygamberin damadı. Değil mi? Hem de iki tane kızıyla evlenmiş. Radıyallahu anh. Dekuldu alâ rislik bekle. Aynı şekilde Peygamberimiz'e gidiyor. izin istiyor. Diyor ki Osman senden izin istiyor. Ey Allahım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ Diyor. Ona izin ver. Osman'a. Ve ona cenneti müjdele. مَعَبَلْ وَا تُصِيبُهُ Bir de ona şuna haber ver. Başına gelecek bir musibeti haber ver. Başına gelecek. Osman'ın başına gelecek. Musibeti de ona ne yap? Haber ver. Biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sahibi cennetle müjdelemiş. Allah Teala'nın ona haber vermesiyle Kur'an-ı Kerim'de de buyurdu üzere. Kaybancak Allah bilir ve Allah'ın razı olduğu vasıller ve Allah Teala ne haber bildirir? Bu kaybın tümü değil. Kimi zaman gelmiş Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla alakalı ifk hadisesiyle alakalı mesela bir konumda bir durumda hanımının gerdanlığının nereye düştüğünü dahi bilemiyor. Ama kimi zaman gelmiş, kimin cennete geleceğini Allah'ın ona bildirmesiyle ne yapıyor Aleyhissalatu vesselam biliyor. Diyorsunuz bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Uhud Dağı'na çıkıyor. Hadisi yine Buhari'de sahibi hadis Uhud Dağı titriyor. Aleyhissalatu vesselam tabii yanında Aleyhissalatu vesselam'ın kim var? Hazreti Ebubekir var. Hazreti Ömer var, Hazreti Osman var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Uhud'a. Usbud, Uhud. Ey Uhud diyor ne yap? Sabit kal, hareket etme. Yani başka bir hadise biliyorsunuz Uhud cennet dağlarından bir dağdır diyor ve vesselam. O bizi sever, biz de diyor onu severiz. Hatta ilim ehli akide ile ilgili konuşurken, Maturidililere, Eş'arilere, Mutezilelere, Cehmilere bu hadisi de kullanıyorlar. Diyorlar ki: <gülüyor> Aleykümselam <gülüyor> Sizler biliyorsunuz Mutezileler, Mutezile, Eş'ariye, Maturidiye bunların hepsi Allah Teala'nın sevme sıfatını ne yaparlar? İnkar ederler. Allah Teala ne yapamaz? Sevemezler. Çünkü sever dersek onu neye benzetmiş oluruz? Kula benzetmiş oluruz. Ne diyor Şeyhülislam Ümtemiyye İbnül Kayyim? Allah Teala diyor Allah Resulü Uhud'un sevmesinden bahsediyor. Buna inanıyor musunuz? Elbette ki hepsi, yani hadise inanan buna da ne var? İnanır. Sahih hadis, hepsi biliyor. Peki Uhud dağı nasıl sever biliyor musunuz? Hayır. Yani bir dağın sevebileceğini söylüyorsunuz ama nasıl seveceğini, keyfiyetini ne yapıyorsunuz? Kurcalamıyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Nasıl olur da bu konuda bunu ispat ederken allah Teala hakkında yani sever deyip ama Allah'ın sevmesi sıfatı vardı ama keyfiyetini bilmeyiz demiyorsunuz. Mahluk için bu mümkünken, keyfiyetini bilmeden bir şey ispat etmek mümkünken Halik için hiç görmediğiniz, bilmediğiniz bu manada e bir benzeri olmadığı bir Halik hakkında nasıl böyle bir şey ispat etmezsiniz ki? Değil mi? Güçlü bir delil. İşte Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na çıkmış, Uhud sallanıyor. Uhud sallanıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Usbut, Uhud. Ey Uhud ne yap? Sabit kal, dur. Kıpırdama. Niye? Fakat insana nabi ve siddik ve şehidani. İnsana nabi üzerine senin kim var? Nabi var. Ve siddik. Siddik. Abukir var. Ve şehidani. İki tane kim var? Şehit var. İki tane. Şehit var. İşte Allahü Teâlâ ﷻ Osman'a diyor ki, Abukir'i müjdeliyor. Rabbı anh. Hazreti Ömer, Hamar İbnü'l Hattab'u müjdeliyor. Osman İbn Affan'a müjdeliyor diyor ki bir de ne haber verelim. Bir musibetten bahset ona. Fa akhbartu فقال evet. Fejitu fequltu edkhul ve yubeshiruka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil cenneti ma'al belva tusibuk. Gir içeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana cenneti müjdeliyor ve sana isabet edecek bir musibetten bahsediyor dahala fe vajada al quffa kad diyor ki Ebu Musa el Eş'ari Osman girdi kuyunun yanına kuyunun kenarına oturacak ama maşallah Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir ve Nebi Aleyhissalatu vesselam oturmuşlar kuyuya kuyunun kenarına oturacak yer yok kime yok Hazreti Osman'a yok diyor ki fecela vujahehum Mineşşakkil akhar Ne yaptı diyor Osman İbn Affan Onların diyor tam karşısına oturdu yani Kuyuya oturamadı Tam karşısına geçti oturdu Kale Sa'id durumu Müseyyib Kim bu saydım İbdül Müseyyib Tabiinden Tabiinin <gülüyor> büyüklerinden Diyor ki bu hadisi duyunca Sa'id İbdül Müseyyib Bu hadis ona rivayet olunca Bu hadisi neyle yorumluyor bu yaşanan olayı rüya değil bu. Aynı zamanda yaşanmış bir olay. On diyor ki Ömer ile Bekir diyor. Peygamberin yanında yatıyor. Anhum. Hazreti Osman ise. Osman ise nerede yatıyor? Onların tam karşısında şeyde baki. Yani bu olayı saydı mümkünseyip yorum tevil yaparak yani bu manada yorum yaparak ne yapıyor? Baki mezarlığıyla yorumluyor. İşte, hadisleri böyle okuyor tabi. Hem yaşanan bir olay var hem de Böyle bir ne var? Yorum var. Bu hadisede görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Ashabını cennetle müjdelemiş. Diğer bir müjde hadisi Ezan'a kaç dakika var? Evet, bu hadisi de alalım. Ebu Hurayra hadisi. Ebu Hurayra diyor ki radiyallahu ankunna qu'udan haula Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ana Ebu ve Ömer. <gülüyor> bir نفر. Bakın." Ne kadar çok değil mi hadisler? Şöyle açın bakın hadis şeylerini, metinlerini. Allah Resulü ile oturuyorduk. Ebubekir, Ömer de bizle beraberdi. Allah ve Resul, Allah Resulü ile gidiyorduk. Hazreti Ebubekir, Ömer bizde bizde bizle beraber. Ebu Hurayra diyor ki oturduk oturuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le. Ebubekir ve Ömer de bizlerle beraberdi. Tabi asap yani her zaman şey değildi arkadaşlar. Ee, yani kimileri bu hadisleri okuyunca yahut da şey yapınca şöyle hayal şey edebilir. Tamamen robotlaşmış insanlar değillerdi yani. Hayatlarında eğlence de var. Ne diyor rivayette? Karpuz kabuklarıyla birbirlerine ne yapardı diyorsunuz Şaka yapardı. Şakalaşma da var. Meşru olan ölçülerde. Meşru olan ölçülerde. Faqama <gülüyor> Rasulullah aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem min beyne az, azhurina fabtu aleyna. Diyor ki Ebu Hurayra, Resulullah aleyhissalatu aramızdan kalktı, gitti. Bir de geri dönmedi. Uzun bir süre geri dönmedi. Ve hasine en yuqtıt'a dunena. Diyor ki başına bir şey gelmesinden korktuk. Bir şey gelmiş olabilir. Feze'na ve ne Diyor korktuk ve hemen yerimizden zıpladık. Fakuntu kuntu evvel men Ebu Hurayra diyor ki ilk diyor kalkan yerinden zıplayan koşan bendim. Fa kharajtu abtaghi Rasul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta etitü haitan lil ansar li banin neccar. ait ensardan medinelilerin ensar oğulları şey neccar oğullarına ait bir diyor nereye geldim bahçeye girdim o zaman böyle bahçelikler çok Medine'de şimdi o bahçeliklerin çoğunun üzerinde ne var insanlar binalar yapmış içinde oturuyorlar <gülüyor> fadurtu bihi hel ecidu lehu ecid. diyor ki Bahçenin etrafında döndüm. Hani kapısını alıyorum. Kapısından gireyim. Bu da bir edep, bu da bir ahlak değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vetul buyuta min ebvabiha. Yani nereden gelin? Kapılarından girin. Feharastu abta'ed. Feiza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharije. Diyor ki bir de baktım ki diyor dışarıdan bir su, bir kanal nereye giriyor? O bahçenin içine doğru giriyor. Bir kanal var orada. Bahçeye giremiyor. Etraf kapalı. Duvarlar var. Diyor ki فَحْتَفَزْتُ Diyor ki Ebu Bekir şey Ebu Huray radıyallahu büzüldüm, küçüldüm diyor. O kanaldan ne yaptım? İçeri girdim. Çünkü niye? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeride. Acaba başına bir şey mi geldi? فَدَقَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselatü vesselam yanına girdim. Aleyhisselatü vesselam dedi ki Ebu Hurayra te O gelen Ebu Hurayra mi? diyor ki Ebu Hurayra ne amm ya Resulullah evet ey Allah'ın Resulü. "Faqala ma şenuk? Eleyse tuslamüc hayırdır? Nedir? Niye geldin? Ne var?" "Kultu kuntu beyne kuntu beyne Zahra zahreyna fa qumt fa abtayt aleyn aleyna." diyor ki Ebu Hurayra Yanımızdaydın, aramızdaydın, bizimle beraberdin. Kalktın gittin ve uzun zaman oldu geciktin gelmedin. Fahashina an tuqtat'adunna. Başına bir şey gelmesinden korktuk ey Allah'ın Rasulu. Onun için diyor kalktık hemen senin ardına düştük, peşine düştük, seni aramaya geldik. Ve ben diyor ilk diyor neydim diyor? Senin peşinden gelen, seni bulan, seni için seni aramak için ayağa kalkan koşan bendim. Ve diyor bu bu bahçeye geldim, bu bahçeye Gördüm. diyor? Buradan diyor şu kanalın geçtiği yerden küçülerek büzülerek içeri girdim. Bu buraya diyor ki aynı diyor tilkinin yaptığı gibi yaptım diyor. Fahtefaz tu kemba yahtefizu bu. Tilki nasıl küçülür? Girerse. ben de diyor o şekilde ne yaptım. Küçüldüm, girdim. Ha ulayin nasu warai? Arkamda da diyor insanlar bekliyor. Arkada da insanlar bekliyorlar. Fekale ya Aba Aleyhisselam diyor ki Abu Hurayra ey diyor Abu Hurayra. Ve attani naleh. Abu Hurayra diyor ki bana Aleyhisselam ayından çıkardı iki tane neyini verdi. Ayakkabısını terliğini verdi. Dedi ki: "İzhab bi Şu iki tane benim ayakkabımı al. İnsanların yanına git o bekleyenlerin yanına. Feman laqita min wara'i hadha'l ha'it. Bu bahçenin ardında Kimi görürsen, herhangi bir kimseni yoksa belli özellikler taşıyan bir kimsenin. Elbette belli bir özellikler. Kim o? Yehadu an la ilah illa Allah, musteğinen biha allah Allahü Teala'nın ibadete layık, tek hak ilah olduğuna şahitlik eden, bunu ilan eden kalbiyle bunu yakinen söyleyen, kalbiyle bunu yakinen bilen, bu şart ile bakın. Dil ile söylemek önemli değil arkadaşlar. Yani önemli derken elbette ki önemli ama kalpte bunun yeri yoksa, yakinen bu kalbe oturmadıysa sen istediğin kadar dilinle söyle. Onun için Şeyh Sâlel-Useym'in, Allah ona rahmet eylesin güzel bir şey söylüyor. Diyor kalpten diyor yakin ile müsteikin olarak söylemenin alametleri vardır. Yani kalbin bu yakin ile söylemesi nereye vurması lazım? Amellere vurması lazım. Yani bir insan diyor ki, La ilahe illallah dese deliliyle, namaz kılmasa bu kimse ne yapmış olur? Bunu kal kalbiyle yakinen söylememiş olur. Onun için kimse kalkıp demesin diyor, bu hadisi delil göstererek namaz kılmayan bir kimse La ilahe illallah diyorsa hala Müslümandır. Bundan diyor, onun arasında bir ne yoktur? Çelişki yoktur. Çünkü insanın müsteikin olarak kalbinden yakîn ile La ilahe illallah demesinin bir, bir belirtisi de nedir? <gülüyor> o kimsenin namazını kılması. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? <gülüyor> Namaz vardır. Kim onu terk ederse fakat kefar. Muhakkak kafir olmuştur aleyhissalatü vesselam. Onun için kalben yakin ile söyleme şartıyla. Tabi Ebu Huray'la Huray çıkıyor. Cennetle müjdeliyor hadisin devamında, hadis burada bitiyor Riyazu Salihinde Salih'in İmam-ı Nevi bu kadar nakletmiş. Tabi hadisin aslı nerede? Sahih-i Müslim'de. Kısa'yı biliyorsunuz. Ebu Hureyre ne yapıyor? Şey, Hazreti Ömer, Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh. Ebu Hureyre'nin bu lafını duyunca ne yapıyor? Ona bir tane vuruyor. Değil mi? Göğsüne. Pat. Ebu Horel diyor ki, tam ifadesiyle, kıçımın üzerine oturdum diyor. Bir vurdu bana diyor, kıçımın üzerine oturdum. Tabi, ilim ehli bu hadisin şerhinde çok faydalar zikrediyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam niye mesela ayakkabılarını verdi? İnsanların yakini artsın diye bu habere. Hazreti Ömer niye vurdu? Bu haberi yalanladığından dolayı mı? Hayır. Çünkü geliyorlar, Hazreti Ömer Ebu, Ebu Hureyre peygamberin yanına geliyor. Aleyhissalatü vesselamın yanına. Diyor ki Ömer İbnül Hattab. Ömer rivayette geliyor. Muhaddes yani mülhem. allah Teala'nın ona ilham etti bir kimse Birçok olayda biliyorsunuz vahiy iniyor. Bu böyle olması lazım diyor. Bu böyle olmalı değil mi? Ayet iniyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü diyor. Bunu insanlar anlatırsanız İnsanlar ne yaparlar? Gevşer. Gevşerler. Ameli terk ederler. Fekallihim <gülüyor> ya'melun. Arapçanın bir güzelliği arkadaşlar. Hala Araplar aynı ifadeyi kullanıyorlar. halli <gülüyor> diyor. Değil mi? Ömer diyor ki Fekallihim <gülüyor> ya'melun. Ömer varı bir ifade. Bırak da diyor insanlar ne yapsın ey Allah'ın Resulü? Amel yapsınlar. Gevşemesinler. Değil mi? Şimdi i̇nsanlar öyle değil mi arkadaşlar? Ramazan'da 30 gün oruç, aradan 11 ay geçiyor. 11 ay boyunca adam hiç oruç tutmamış. Niye? Camilerde, gazetelerde, Ramazan'la alakalı, orada burada sürekli değil mi? Kim Ramazan orucunu tutarsa imanın ve ihtisaben, iman ederek ve ihtisap <gülüyor> ederek, ecrini bekleyerek guferallahu mahtakad dememin zembiye. Geçmiş gün haraf olmuş. Tamam bitti. Ramazan'dan sonra tamam. Ömer yani diyor ki Radiyallahu فَخَلِّهِمْ <gülüyor> يَعْمَلُونَ Bırak diyor adam, insanlar, amel yapsınlar. Hazreti Ömer bu. Aleyhisselatü ne diyor? فَخَلِّهِمْ <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Yani, ne yapsınlar? Amel yapsınlar. Yani çalışsınlar, gayret etsinler. Ama tabii hüküm aynı hüküm. Ve oraya gelenlere o bu müjde hasıl. Ve bu şartları taşıyanlara da inşallah hasıl. Kalbinden yakin ile. La ilahe illallah'ın şartlarından hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tanesi de ney? Yakin ile. Yani şimdi bırakın yakin'i, adam anlamını bilmeden söylüyor. Ne yapacak bir kimse bunu yakin ile söyleyecek? E bu şekilde de e, Allah'ın izniyle o kimseye cennet müjdelenmiş olacak. Diyor ki 4. hadis son hadis. Ani bini şu mesele. Qaleh hadar bin alas radiyallahu an. Vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah vah Diyor ki İbn-i Şumase Amr i̇bn As radıyallahu anhüm ölüm anına can çekiştiği son lahzaya yetiştik. Onun o halindeyken yanında bulunuyorduk. Febekâ <gülüyor> tavîlen diyor ki İbn-i Şumase Amr i̇bn As o haldeyken artık can veriyor. Can çekişiyor. Bu haldeyken ağlamaya başladı ve uzunca gözyaşı dökmeye başladı. Wa hawwala wajhu ila al-jidar fa ja'ala ibnuhu yaqulu ya abata amma basharaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bikaza amma basharaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn al-As alayınca Göz yaşları dökmeye başlayınca oğlu Abdullah diyor ki babasına niye alıyorsun ey babacığım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle şöyle şöyle şöyle müjdelememiş miydi? Alaikumussalam, rahmatullahi wa rahmatu. Diyor ki Amr ibn el Az fa akbala illallah ve enne Muhammeden rasulullah. Diyor ki bizim hazırlayıp güvendiğimiz en hayırlı amelimiz kelime-i şahadettir. Şehâdetü en lâ ilâhe illallah'tır ve enne Muhammeden allah Allahu Teâlâ'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmektir. Diki en çok hazırladığımız, en çok ümit beslediğimiz amelimiz budur diyor. Amr ibn al As. Tabi Amr ibn al As, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip beyat edince, Müslüman olmak isteyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona elini uzatıyor. Amr ibn al As'a elini uzatıyor, beyat edecek. Amr ibn-i As radıyallahu anhuma elini çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat etmek için elini uzattığında Amr ibn-i As elini çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Neyin var ey Amr? Niye elini çekiyorsun? Amr ibn-i As tabi burada kibirinden, büyüklüğünden dolayı değil. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor Bir şartım var. Bu şart ile beyat ederim. Yani, Müslüman olurum, veyahat edelim. Nedir? Diyor ki اَشْتَارِتُ اَنْ يُغْفَرَ لِهِ Günahlarımın bağışlanma şartı var. Çünkü daha önceki halinde Amr ibn i As radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme buz duyan, nefret duyan ve nefretinde çok böyle azgın olan bir insanmış. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ama alimt an-n-islam yahdimu ma kana qabluhu Sen bilmiyor musun? <gülüyor> Aleykümselamü <gülüyor> ve rahmetullah. İslam İslam olduğun zaman, Müslüman olduğun zaman eski dönem, müşrik olduğun, günahkar olduğun dönemi o İslam dönemi siler. Ve an-n-hijret tahdimu ma kana qablaha. Hicret aynı şekilde ne yapar? Öncesini siler, örter. وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ Hac da aynen bu şekildedir. Ne var Öncesini haçtan önce işlenenleri ne var Siler. Tabi Amr ibn asın böyle bir şartı var. Diyor ki اِنِّي kad kuntu ala atbaqin فَلَاثٍ Ben diyor şu üç aşamadaydım. Şu üç merhalede merhaleden geçtim, seviyeden geçtim. Birincisi لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني öyle bir dönem gelmişti ki öyle bir zaman vardı ki benden daha çok nefret eden yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e azılı bir ne düşman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ve ve أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه Fırsatım olsaydı da benim için mümkün olsaydı da onu öldürseydim bu benim için o kadar çok sevimli olurdu ki onunla birlikte bu yapılan yani peygamberin ölümüyle benden daha fazla sevinen biri olmazdı. Evet yani bu uzun nefreti o kadar çetin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Diyor ki <gülüyor> felev muttu ala tilkel hal le kuntu min ahli'n-nar. Şayet o hal üzere ölseydim ben diyor Amr ibn o vaziyet üzerine yaşayıp o vaziyet üzerine ölseydim ne olurdum? Cehennem halkından olurdum. Cehenneme gideceklerden olurdum diyor. "Fələmma jə'āl Allāhu l-islāmā fī qalbī aṯeetu nabiyyu sallallahu alaihi wasallamā fakullu ubsut yemīrneke fələubayyāke" diyor ki, Allah Teala İslam'ı kalbime yazınca, İslam'ı kalbime koyunca, bakın ne var? Edep var, hidayet Allah'ın elinde olduğuna dair. İslam'ı nasip edenin Allah olduğuna dair. Değil mi? Azılı düşman. Demiyor ben zekiyim, akıllıyım. Şimdi birçok insan öyle değil mi? Hala ne var? Bazı insanlarda böyle enaniyet var. allah Teala ona hidayeti nasip eylemiş. Doğru yolu göstermiş. Hala diyor ki işte ben diyor tabii gayret ettim, aradım, çabaladım. Yani sanki bütün lütuf, fazilet, bütün hidayet kendisi bulmuş gibi konuşuyor. Halbuki bütün lütuf, fazilet, minnet Yüce Allah'ındır. O hidayeti veren, kalbini açan. Diyor ki allah Teala kalbime İslam'ı sokunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve dedim ki elini uzat. Sana ne yapacağım ben? Beyat edeceğim. Fe <feyat> basata yeminehu diyor ki Amr ibn Az aleyhissalatu vesselam. Sağ elini ne yaptı bana? Uzattı. Evet. Aleyküm selam. Hmm. Fe kabattu yedeyye. او توقف فقبضت diyor elimi ne yaptım ben geri çektim. Malike ya Amr Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki aleykümselam. Amr ibn el Asa neyin var ey Amr? Müslüman oldun. Beyat etmek istediğin elimi uzattım neden elini çekiyorsun? diyor ki Amr ibn el Asa ey Allah'ın Resulü bir şart koşmak istedim. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Teştaritu maza? Teştaritu bimaza?" Kultu en yughfar li." Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ne şart koşuyorsun? Ne istiyorsun ey Amr?" Amr ibn el-As diyor ki: "Radiyallahu an en yughfar li. Günahlarımın bağışlanmasını istiyorum." Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ema alimta en el-islam yahedimu ma kana qablahu?" Bilmiyor musun ey Amr? İslam Müslüman olmak Müslüman olmadan önceki dönemi yerle bir eder, siler atar, temizler. Wa ennel hicret tahtimu ma kana qablaha ve ennel hacce yahdimu ma kana Aynı şekilde hicret, hac ibadetleri de böyledir. Yani küçük görmemek lazım. İnsanlar hacca gidiyorlar, hacca geliyor, hacdan geri dönüyorlar. Orada sanki bir turistik ziyarette bulunuyormuş gibi gördüklerini, iyiliklerini, iyiliklerini anlatıyorlar. Halbuki çok mübarek bir yolculuk, hac yolculuğu. Yani insanın samimi olduğu, şart, samimi olması şartıyla, ihlaslı olması şartıyla günahlarından istiğfar etmesi, tövbe etmesi şartıyla öyle büyük bir amel ki annesinden doğduğu gün gibi tertemiz bir şekilde memleketine, köyüne ne ne yapabilir bu insan? Dönebilir. Çok büyük bir fırsat. Aleyhisselatü Vesselam Amr diyor ki yani İslam öncesini siler. Hicret öncesini siler. Hicret de büyük bir amel. Yurt dışında yaşayan, küfür ülkelerinde yaşayan ve İslam topraklarına hicret etme gayretinde olan kardeşlerimiz her şeyden önce ne yapması lazım? Bu fazileti düşünmesi lazım. Hani çocuklarımız güzel bir yerde yaşasın, ezan diyelim. Evet bunlar da hicretin birer sebepleri. Ancak Hicrete kalkışmadan önce niyet ne olması lazım? İhlas olması lazım ve bu fazileti düşünerek yapılması lazım. Amma kana ahadun ahabba ileyye sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Ve la azallu fi aynaya minhu." Amr ibn Ras az önce ne diyordu? Benden daha adavet besleyen, benden daha fazla buz eden yoktu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Müslüman olunca diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla sevdiğim kimse yoktu benim için Yani allah Teala bakın arkadaşlar ne yapıyor? Kalbe imanı soktuğu zaman bunlar hep kalbin amelleri. O kimsenin hiçbir şeyi gözü görmez. Tabii bunu kalpte yaşamak lazım. Dilde değil. Eğer kalpte olmazsa, dile vurursa, dışa vurursa işte, işte, işte tahkik olmadan, işte gerçekleşmeden zaten dışa vurulan yapmacık olur bu aynı şekilde münafıklık olur. Sahabelere bakın. Sevdikleri zaman malı mesela. Ne yapıyorlar? Yağdırıyorlar, veriyorlar. Değil mi? Rabia ne yapıyor? Medine'de Mescid-i Nebevi'ye en yakın olan bahçeyi ne yapıyor? Ayet inince وَمْ فَنَالُوا Hatta حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Birra, hayra, eremezsiniz. Sevdiklerinizden ne yapmadıkça? İnfak etmedikçe. Bu ayeti duyuyor. Ne yapıyor? Bahçeyi veriyor. Bahçe öyle değerli bir bahçe ki. Medine'nin en değerli bahçesi. Umurunda değil. Evet. Çünkü kalpte olunca bir şey, kalbe yerleşince o sevgi, o iman, artık onun ötesini görmek ne değil? Yani düşünmek mümkün değil. Aynı şekilde Ebu Derda verince, ayeti duyunca, Menzel lezi yukredullah karda hasan kim Allah Teala karz verecek, borç verecek aytan oluyor. Ebu Darda diyor ki, "Aleyhisselam, Allah diyor borç mu istiyor?" "Evet" diyor. Nedir Allah'ın borcu? Müslümanlara ne yapmak? Karz vermek, borç vermek. O zaman diyor, "Verdim." Diyor Ebu Darda malını. Eve geliyor. Hanımı soruyor mu Darda? Nedir? Ne yaptın? Diyor ki böyle böyle oldu. Diyor ki senin diyor ticaretin kazandı. Alışverişin kazandı, kazançlı bir alışveriş yaptı. Ya Demiyor ya bugün kadınlar gibi, ya? ne yaptın, Çocuk çocuk ne yiyecek, biz ne yapacağız, yarınımızı düşünelim. Niye? Çünkü kalpte ne var? Yani bu insanlar yaşadıklarını, söylediklerini tam anlamıyla, hakikaten yaşayıp söylüyorlar. Bu zamanın insanı gibi yalan değil. Ne diyor Amr ibn-i As? Beyaz ediyor aleyhissalatü elini uzatıyor. Artık diyor benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla sevimli kimse yeryüzünde olmadı. Yani biz doğduğumuzdan beri annemizden o şekilde Müslüman olarak doğduk, bu toplumda Müslüman olarak büyüdük. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar seviyoruz? Bunu kalbimizde ne kadar hissediyoruz? Bunu hayatımızda ne kadar çok tatbik ediyoruz? Nasıl tatbik ediyoruz? Onun sünnetine uyma konusunda değil mi? Evimizde onun sünnetini yaşama konusunda. Çok önemli. Sevgimizde ne kadar sadığız. Herkes diliyle bir şey iddia edebilir. Herkes. Şimdi bakın. E, değil mi? Mevlid kandilini kutlayanlar. Sayfalar dolusu şiirler yazıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Geçen bir yolculuk vesilesiyle Çanakkale'den geliyorum İstanbul'a. Otobüste işte televizyon kanalları var. Bir televizyon kanalına çıkmış bir tane hoca. Konu Peygamber Aleyhisselam'a sevgi saygı. işte kandilden dolayı. Üç buçuk dört saat adamı konuşup konuşup duruyor. Yani adamın tipini görmesen bir görüntü olmasa sırf konuşma duysan dersin ki bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve ne kadar çok seviyor. Bir görüntü var. Bir Saç yok, sakal yok. Sünnete dair hiçbir belirti alamet yok hayatında. E, o da konuşuyor. Yani herkes konuşur. Önemli olan sen sevginden ne kadar sadıksın. Sünnete bağlılığında patlikten ne kadar Sadıksın. Bu olayın göstergesi bu. Diyor ki Amr ibn-i Az وَلَا أَجَلَّ ف۪ي عَيْنَيَّ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ اُط۪يقُ اَنْ أَمْلَى عَيْنَيَّ عَيْنَيَّ مِنْهُ اِجْلَالًا لَهُ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok saygı duyduğum bir kimse yoktu gözümde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok saygı duyduğum kimse yoktu. Bundan dolayı da diyor ona doya doya ne yapamazdım? Bakamazdım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle gözlerini dikip tamamı kaldırıp ne yapamazdım diyor. Bakamazdım. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselamda bir heybet var. ashabta bir haya var. Değil mi? Ona böyle ne yapmıyorlar? Sevgilerinden dolayı, saygılarından dolayı, ihtirablarından dolayı bakmıyorlar. Böyle. Çünkü Allah-u Teala edeplendirmiş bu ashabı. Bağırmayın diyor. Birbirinize bağırdığınız gibi, seslendiğiniz gibi, çağırdığınız gibi ne yapmayın? Bir an bağırmayın diyor. Değil mi? Evet. Ve lo suiltu an aṣifhu ma ataktu. Diyorki şayet sorsam Rasulullah sallallahu aleyhi sallam bize bana anlat deseler bana diyor ben bunu yapamam niye? Çünkü doya doya ne yapmadım Bakamadım diyor ha bakamadır diyor. Lāni lām aku namlu ayniyy minhu. Vālo muttu ʿalā tālkal hal. Lā rajuṭu an aku nā min ahl al Amr bin Al Aslam diyor ki hayatta iken küfür kafir küfür üzere iken. Şirk üzereyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buz ettiğim o dönemlerde o şekilde ölseydim, o hali zörü ölseydim diyor ateşten, ateş halkından, cehennem halkından olurdu. İkinci aşama, dedi 3 üç aşamadan geçtik diyor. Üçüncü aşama ise diyor, ikinci aşamada ise Resulullah sallallahu aleyhi ve iman ettiğim o gün, beyat ettiğim o gün, sevgimde sadık olduğum o gün ölseydim diyor, o sevgimden dolayı ne abardım diyor. Cennet ehlinden olmayı umardım. Samimiyet. ثُمَّ وَلِيَنَا أَشْيَأَمَا أَدْرِي مَا hali فِيهَا Sonra diyor, ne oldu? Başımıza bazı olaylar geldi. Biliyorsunuz. Amr bin Az, Radıyallahu anh, Muaviya Radıyallahu anh, Ali Radıyallahu anh. Savaşlar oldu. Bazı hususlar meydana geldi. Değil mi? Galimetler geldi. Bir şeyler oldu. Savaşlar oldu. Bilmiyorum diyor. Şu anki durumum nedir? Bakın sahabaya bakın. Şu an halim nedir? Allah katında durumum nedir bilmiyorum diyor. فَاِذَا اَنَا مُتْتُ فَلَا تَصْحَبَنْ م۪ي نَائِحَةٌ وَلَا <gülüyor> ve Amr ibn Aslı öldüğüm zaman sakın sakın benim diyor ölüm defin işlerimde yıkanma işlerimde ve mezarlığa götürme işlemlerimde arkamdan hiçbir kadın gelip de ne yapmasın? Hayatta bir adam bağırmasın. Met sunulmasın. Değil mi? Niyaha. İnsanlar ağlayarak üst baş yırtmasın. nar ve arkamdan ne yap ne yakılmasın. Ateş yakılmasın, tütsü yakılmasın. Çünkü bunlar nehy olunmuş şeyler. Sahabede biliyor bakın, vasiyetinde ne yazıyor? Ne söylüyor? Eza defen tumuni feşennu alayya Ben diyor, öldüğüm zaman beni gömdüğünüz zaman üzerime ne yapın diyor toprağı atın. Toprağı üzerime serperek tabur bismillah deyip otur. Suma aqimu haula kabri Beni gömdükten sonra diyor kabrimin yanında bir müddet bekleyin diyor. Amr bin As böyle diyorlar. Tabii yani 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika mefhumu yok asabın döneminde. Saat yok. Diyor ki nedir? Deve kesilip etinin dağıtımı yapılıncaya kadar. O süre zarfında. Ne yapın? Kabrimin yanında bekleyin. Hatta esta'nise bikum ta ki nedir diyor? Yerime alışayım. Yani sizin varlığınızda, Siz yanındayken yeni yurduma ne yapayım? Alışayım. Diyorsunuz aleyhissalatü vesselam cenazeyi gömdükten sonra Cenazenin gömüldüğü kabrin başında durur. Ne dermiş ashaba? İstegfiru kom. Kardeşiniz için ne yapın? Allah'tan istiğfar edin. Kabrin başına geçer. Wes'elu lehut tesbid. Allah'tan onun için ne dileyin? Sebat. Çünkü sorgu başlayacak şimdi. Dünyanın şakası, eğlencesi çaf çaflı, rengarenk hali bitti. Gerçek olan bir hayat başlıyor. Başka bir hayat. Toprağı da attık. Aleyhisselam. diyor ki ona artık sebat, allah Teala'dan sebat dileyin. Ayaklarını sabit kılsın, metanet dileyin. Diyor aleyhisselam. Aleyhisselatü Vesselam, فَاِنَّهُ الْاَنَ <يُسْأَل> Zira bu, şu anda kabrinde ne yapılmakta? Sorguya çekilmek. Ve diyor benim yanımda bekleyin bu süre içinde bu zartta. Ben de diyor ne yapayım Allah'ın göndermiş olduğu elçilere ne cevap vereceğime bakayım. Çünkü bazı hadislerde biliyorsunuz geliyor cenaze gömüldüğünde gömüldüğünün hemen ardında, ardından kabrin içindeki cenaze ölü mezarlıktan ayrılan kimselerin neyini duyar diyor aleyhissalatü vesselam ayak seslerini duyar. Ya daha taze, dünyadan kopmuş, dünyadan ayrılmış, bağrından çıkmış ama bu dünyayla olan ilişkileri kesilmiş ama hala ne var? Burayla alakalı bazı şeyler var. Nedir o? Ayak seslerini duymak gibi. Bizim onun ardından, gömmemizin ardından bekleyip Allah'ım onu affet, mahfret et, bağışla, hesabını kolaylaştır diye dua etmemiz gibi allah Teala sebat dilememiz gibi onun için Allah'tan sebat dilememiz gibi ne var? Bazı daha olayın taze taze hali var, durumu var. Bunları da ne yapmamızı istiyor? Ne yapmalarını istiyor Amr ibn insanların İnsanların bunları söylemelerini istiyor. Evet. Bu bahsi de bu şekilde bitirmiş olduk. Subhaneke ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente